Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vesselamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ومن ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Radîtu billâhi rabbâ ve bil islâmi dînâ ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Rasûlâ ve nebiyye. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, Bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah subhanahu ve Teâlâ'nın rahmeti, bereketi, Mağfiret ve selamı sizlerin üzerine olsun. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine bizleri böyle mübarek bir gecede toplayan Allah Subhanahu ve Taala'ya hamd ederek başlamak istiyorum kardeşlerim. Bildiğiniz üzere Ramazan ayına giriş olması münasebetiyle Bakara Suresi'nin 185. ayeti kerimesini geçen hafta işlemiştik. Ramazana has, Ramazana özel Olması münasebetiyle Bugün inşaallahu rahman Kaldığımız ayeti kerimeden Bakara suresinin 23. ayeti cerilesinden devam edeceğiz Tabi bundan önceki ayeti kerimeleri Üzerinden birkaç hafta Geçmiş olması hasebiyle Hatırlatmak adına Allah subhanehu ve teala Ya eyyuhanna su'budu rabbekum Ey insanlar Rabbinize kulluk edin diye bir ayeti kerimeyle seslenmişti insanlığa. Kulluğu öğretmişti. Kulluğun nasıl yapılması gerektiğini, insanlık hitabından bizim neler anlamamız gerektiğini bunları işlemiştik. Ve hatta Allah subhanehu ve teala öyle bir Rab ki işte sizler için şunları şunları yarattı diye Allah subhanehu ve teala bize Rabliğinin keyfiyetini bize tasvir etmişti. Şimdi ayeti kerimede ise, işleyeceğimiz <Sessizlik> bugünkü ayeti Celile'de Allah Subhanahu Wa Taala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. Wu in kuntum fi raib min ma nazzalna 'ala abdinna fa'atu b sura min mithli. Wadhu shahdaakum bin dunillahi in kuntum sadqeen. Fain lam tafgalu, hijara lil Allah Subh'ana ve Teala 23 ve 24. ayeti kerimelerinde mealen şöyle buyuruyor. Hani kulluktan bahsettik ya Allah Subh'ana ve Teala insanlığa Allah Subh'ana ve Teala'ya kulluk etmesini istedi. Bir önceki ayeti kerimede. Birazdan bu bağlantıya da temas edeceğiz ama baktık ki Allah Subh'ana ve Teala bu hitabıyla biz şunu anlıyoruz. Allah Subh'ana ve Teala'nın mucizesi hakkında şüphe edenler var. Nedir o şüphe? Başka bir ifadeyle hakkında şüphe duydukları şey Kur'an'ın Allah kelamı olup olmadığı meselesi. Başka bir ifadeyle Kur'an'ın mucize olup olmadığı meselesi. Mealen şöyle buyuruyor: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min Bizim kulumuza yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellema indirdiğim indirdiklerimiz konusunda bir şüpheniz var ise haydi buyurun. Bir surenin mislini getirin Eğer bizim kulumuza indirdiklerimizden şüphe içerisindeyseniz bir sure getirin Hatta etrafınızdakileri de toplayın Dostlarınızı da toplayın Kim varsa size yardım edebilecek kim varsa onları da toplayın Getirin Kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphe ediciyseniz sizden bir sure istiyorum Ha ben bu konunun çok etraflıca bugün üzerinde durulmaması taraftarıyım. Niçin? Çünkü biz bunu tefsirimizin ilk girizgah olan, usul kısmı olan ikinci haftasında, ikinci dersinde işlemiştik. Ama bizim bugün bu ayeti kerimelerden kardeşlerim çıkarmamız gereken, bugün vakamıza indirgememiz gereken bazı hususları var. Bugün biz bunu konuşacağız inşallah. Yani işin dil boyutuna, mucizenin beraberinde getirdiği mucizevi belagata falan bugün temas etmeyi düşünmüyorum. Bugün bu ayeti kerimenin bize bir hitabı var, bize bir mesajı var. Biz bugün bunu anlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi ayeti kerimenin maali aynen şöyle. Kulumuz Muhammed'e indirdiklerimizden bir şüpheniz varsa getirin. وَاِنْ fi ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Allah bir sure istiyor. Bunun Türkçesi ne biliyor musunuz kardeşlerim? Bunun açılımı şu. Allah Subhanahu ve teala meydan okuyor. Bakara suresi nerede indi? Medine'de indi. Peki Allah meydan okumaya nerede başlıyor? Allah Subhanahu ve teala... Kulu Muhammed'e indirdiğinden şüphe edenlere meydan okumaya ta Mekke'de başlıyor. Yunus suresinde. Getirin diyor. Allah subhanehu teala orada başlıyor meydan okumaya. Şüpheniz mi var? Tereddüt mü ediyorsunuz bunun Allah'ın mucizesi olduğu noktasında? Haydi. Hodri meydan. Ben size aynısını getiremeyeceğiniz noktasında meydan okuyorum. Buyurun. Soru şu. Mekke'de getirebildiler mi kardeşlerim? Hayır. Medine'de yine hayır. Ve bugün yaşadığımız an itibariyle hala hayır. Ama bu meydan okuyuş Mekke'de başladı. İlginçtir. Allah Subhanahu ve teala Bakara suresinde az önce serdettiğim ayeti celileyi i Tayyibesinde yine sesleniyor. Hani orada min edatı hatta belagatçılar dilciler der ki teykit eder. İkinci defa seslenişin bir ibaresidir derler. kuntum كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مَنَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْتِ Haydi bakalım. Şimdi bu meydan okuyuşu anlayalım kardeşlerim. Biz bugün, tamam Allah subhanehu ve teala meydan okuyor. Allah subhanehu ve teala aynısının getirilemeyeceği konusunda o kadar iddialı konuşuyor, o kadar iddialı hitap ediyor ki getiremezsiniz diyor. Doğru. Biz bugün bunu tartışmayacağız. Biz bugün bunu konuşmayacağız. Biz bugün neyi konuşacağız inşallah? Biz bugün bu meydan okuyuşun ve Kur'an'ın mucize olmasının bizlere ne gibi kazanımı olması gerekir? Ve inanın peygamberlerle birlikte mucizeye iknanın kazandırdığı özellik vardır. Tekrar ediyorum cümleyi. Peygamberlerden bu yana Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeye ikna beraberinde bir şeyi getirir. Biz bugün onu konuşacağız. Nedir o? Teslimiyet. Bugün inşallah onu hatta bir formül üzerinden konuşacağız yine. Öyleyse Allah subhanehu ve taala bu meydan okuyuşla birlikte... Bizlere bir şeyi hissettirmeye çalışıyor kardeşlerim Nedir o? Allah Subhanahu ve teala bizlere Acziyetimizi hissettirmeye çalışıyor Şimdi şöyle düşünün kardeşlerim Az önceki ayette bir üstündeki ayeti kerimede Dedik ya Ya eyyuhennâ su'budû rabbekum Subhanallah Bu ayeti siyah ve sibak ilişkisinde Eve gittiğiniz zaman istirham ediyorum kardeşlerim bir okuyun, kulluktan bahsediyor, sonra ise Allah meydan okuyor. Niye ki acaba? Bir düşünelim, hep birlikte 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye bir kafa yoralım Allah rızası için. Yani kullukla meydan okuyuşun nasıl bir alakası olabilir acaba? Şöyle bir alakası olur kardeşlerim. Şimdi denklemi baştan kuralım. Mesele daha iyi anlaşılsın. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu meydan okuyan ayeti bugün bize bir azık getirsin. Bugün bir azıkla çıkalım inşallah. Şöyle kuralım denklemi. Formülüze edelim daha doğrusu. Bir, Bizim yaratılış gayemiz Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluktur. Öyle değil mi kardeşlerim? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insleri ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu bir. İki, Allah Subhanahu ve teala az önce serdettiğim ayeti celileden hareketle bizlerden kulluk istiyor. Peki, kulluk, kulluk nasıl olacak? Kulluğun keyfiyetini bize kim haber verecek? Resuller. Üç, bakın denklemi kuruyoruz, sonuca varacağız şimdi. Peki bir Resulün Allah Subhanahu ve Taala'nın Resulü olduğunu, onu diğer beşerlerden farklı kılan vahiyle beslendiğinin ispatı nedir? Mucizedir. Onun için bu ayet kulluğun şifresidir, şifresi. Allah'a kul mu olmak istiyoruz? Allah'a bugünkü konumuz olan teslimiyette kusur göstermek istemiyor muyuz? Öyleyse bu meydan okumayı iyi anlayacağız. Bunun ne manaya geldiğini iyi anlayacağız inşallah. Şimdi kardeşlerim şöyle bir formül çizelim bugün. Teslimiyeti anlayabilmek için ha bu. Yine bir üçgen çiziyoruz hatırlayın. Ta tefsir derslerimizin başlarında da böyle bir formül çizmiştik. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olacağını ümit ederek bugün yine aynı bir formülle bugün teslimiyeti anlamaya çalışacağız. Bu üçgenin en tepesine mucizeyi oturtalım kardeşlerim. Rica ediyorum. Bugün bu üçgenin en tepesine mucizeyi oturtalım. Bunun sol tarafındaki ayağına, üçgenin sol ayağına acziyeti oturtalım acizliği hissetmek ve üçgenin bir diğer ayağına da teslimiyeti oturtalım. Bu ne demek hocam? Bu şu demek kardeşlerim. Bunu daha iyi anlayabilmek için isterseniz bize bunu Kur'an anlatsın. Bunu Allah Subhanahu ve ta'ala anlatsın. Daha önce göndermiş olduğu peygamberlerinden anlatsın. Mucize Alçakgönüllü hissetmek, aziyet ve teslimiyet. Bu üçgeni gelin bize ilk önce Musa Aleyhisselam anlatsın. Musa Aleyhisselam bildiğiniz üzere peygamberler o dönemin en güçlü argümanıyla gönderilirlerdi. O dönemin neyi meşhursa, o dönemin insanları neden etkileniyorsa Allah peygamberlerinin peygamberliğini ispatını o argümanla göndermiştir. Musa aleyhisselam'ın döneminde güçlü olan argüman neydi kardeşlerim? Sihir. Allah hepinizden razı olsun. Sihir. Allah Subhanahu ve Taala Musa aleyhisselama o sihirbazlarla yarışmasını istedi. Uzatmıyorum. Bakın siz kendiniz tasavvur edin Bu film sahnesini tabir yerindeyse kendiniz çizin Bir tarafta insanları kendi aldatmacalarıyla kandıran sihirbazlar Bir tarafta ise Allah Subhanahu ve Taala'nın rasulü olduğunu Ve onun mucizesiyle geldiğini iddia eden bir peygamber Ortaya har külade bir şey koymalı ki mucize olsun Mucize olmalı ki karşı tarafa acziyeti hissettirsin. Acziyet hissettirilmeli ki teslimiyet olsun. Formül bu. Kıyamete kadar da geçerli olacak olan formül bu. Bizim için de hali hazırda geçerli olan formül bu. Yarıştılar sihirbazlarla. Sihirbazlar sihirin ne olduğunu bilir. Aldatmacadan ibaret olduğunu da bilir. Attılar Musa aleyhisselam da attı. Ve hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de bu uzun uzun anlatılır. Ve sihirbazlar mucizeyi gördü. Üçgeni hatırlayın. Mucizeyi gördükten sonra ne dediler? Kâlu âmennâ bi rabbil alemin Rabbi Musa ve Harun Vallahi bu iki ayetten başka hiçbir şey söylemediler. Mucize neyi beraberinde getirdi? Acziyeti Hissettiler. Gördüler onun Allah'ın Resulü veya Allah'ın Peygamberi olduğunu. Neyle hissettiler? Mucizeyle. Onlara acziyetini ne hissettirdi? Tepede duran mucize. Ama iş bitmedi. Kalu. Âmennâ bi Rabbil <gülüyor> alemin. Rabbi Musa ve Harun. allah Ekber. Tamam. Mucize, acziyet. Böyle bir ifade. Biz daha teslimiyet bekliyoruz. Teslimiyet, ispat ister demiştik. Hatırlayın. Cesaret ister. Marifet ister. Dedi ki Firavun. لَاُقَدِّ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Aldı firavun onları karşılarına. Dedi ki ne oluyor? Ben size, benden başka bir Rabbe kulluk etmenize müsaade ettim mi ki Rab değiştiriyorsunuz? Vallahi bahsettiğim teslimiyet anlayışı on senelik, yirmi senelik mazisi olan bir teslimiyet değil vallahi. Bir dakika önce قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ bir dakika sonra böyle hasıl olmuş bir olay. Ondan önce Firavun'un kullarıydı tabir yerindeyse bu sihirbazlar. Ne dedi Firavun? Dedi ki sizin ellerinizi bacaklarınızı çaprazlamaya keserim. Size asarım. Allahu akbar. Mucize aziyeti, Aziyette teslimiyet dedik ya. Allahu alem böyle olsayerek. Hafiften doğruldular. Ve şunu söylediler ayete almış Allah onların ifadesini Faak dimeen takn inneme tak diye değil haya dünyanya Allah bize böyle teslimiyet nasip etsin diyor ki yap ne yapabilirsin ey firavun tak diye değil haya dünyanya Sen ancak ve ancak bu dünyada hükmedebilirsin ebilirsin senin sözün ahirette geçmez. Şimdi size soru geliyor kardeşler. Bu Firavun'un karşısına çıkıp Fak me antakadın hükmet ne kadar hükmetebiliyorsan inna me antakdi haddih il dünya ancak bu dünyada hükmedebilirsin diyen sihirbazlar kaç dakikalık iman ettiler? Soruyorum, siz daha yüledin. Hadi bu sihirbaz yarışı beş dakika sürsün, on dakika sürsün, yarım saat sürsün, bir gün sürsün bir sene sürsün ama mucize aziyeti acziyetin farkındalığında olmak teslimiyeti getirir doğru mu kardeşlerim Allah bize böyle teslimiyet nasip buyursun bir de İsa peygamberden dinleyelim İsa aleyhisselam bakın bu üçgeni hep hatırlatıyorum ve bu anlattığım peygamberlerin ayeti kerimelerde anlatılan hikayeleri bize üçgeni hatırlatmalı hatırlatsın ki essiz bir teslimiyet ortaya koyabilelim Allah'a mahcup olmayalım Allah'a kullukta zafiyet göstermeyelim derdimiz bu zalimin karşısına söyleyebilecek gücümüzü teslimiyet anlayışımızdan alalım biz bu Kur'an'a iman etmiyor muyuz kardeşlerim? vallahi iman ediyoruz öyleyse Teslimiyet anlaşımızda aynı o mucizeye acziyetini fark eden sahabeler gibi olmalı, Peygamberlerin ashabı gibi olmalı. İsa Peygamberin döneminde en güçlü arguman neydi kardeşler? Tıp, değil mi? İşte ölüleri diriltiyorlar, hastaları iyileştiriyorlar vesaire vesaire. Bildiğiniz için uzatmıyorum. İsa Aleyhisselam hakkında mesela şöyle ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Ben diyor ölüyü biiznillahirrahmanirrahim Ben diyor ölüyü biiznillahirrahim diriltirim Bu Şimdi düşünün inanmayan bir kavme geliyor peygamber Diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim İyi ispat et Ben diyor ölüyü diriltirim sen Ben diriltemem Diriltirsen bu mucizeye inanacak mısın? Evet Diriltiyor Mucize doğru mu kardeşler? Peki ölünün dirildiğine şahit olan imansız bu. İman etmiyor Allah'a. Onun getirdiklerine iman etmiyor ama diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Bak bu da getirdiğim mucizem. Ona neyi gösteriyor? Neyi hissettiriyor? Aciziyeti. Ondan sonra nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Eşsiz bir teslimiyet. Nasıl bir teslimiyet? Onu da bize Tabarani'nin tahriyç etmiş olduğu Muaz İbni Cebel'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü anlatsın. İsa Aleyhisselam'ın ashabını anlatıyor Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. şunu biliyor musunuz? Allah'ın Peygamberi kendisinin yaşadığı ortamda bulunan sahabelere nasıl bir tavır alması gerektiği noktasındaki tavsiyesinde... İsa Aleyhisselam'ın ashabına referans gösteriyor. Allahu Ekber. Demek ki nasıl bir teslimiyet göstermişler ki Allah'ın Resulü onlara referans gösteriyor. Hadisin öncesi konumuzu kadar ettiği için anlatıyorum kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine yönelik şöyle buyuruyor. Dikkat edin diyor şunu iyi bilin. İslam'ın bir yörüngesi vardır diyor. Ve Kur'an da o İslam yörüngesinin diyor sınırlarıdır. İslam'ı bir yörüngeye benzetiyor. Kur'an da onun hudutlarıdır. Diyor ki sahabelere bu yörüngeden kesinlikle ayrılmayın. Sahabelerine nasihat ediyor. Sahabelerine vazu nasihatta bulunuyor. Hadis burada bitmiyor ya çok ilginç. Subhanallah. Sanki Allah'ın Resulü bize... Hani bugünden şunu anlatacağımız tefsir dersine lazım olur düşüncesiyle lazım olacak kaydıyla Allahu alem öyle bir ifade serde diyor ki diyor ki gün gelecek Kur'an'la sizi yönetenler ayrılacak. Subhanallah. Kur'an'la yönetim ayrılacak diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın İslam'ı anlattı. Onun yörüngesi olan Kur'an'ı anlattı. Dedi ki gün gelecek Kur'an bir vadide, yöneticiler bir vadide olacak. Hatta diyecek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yöneticiler sizin hiç razı gelmediğiniz işler yapacak. Kendilerine ne istiyorlarsa sizin için istemeyecekler. Sizi kerih görecekler. Çünkü siz Kur'an'la yatıyor, Kur'an'la kalkıyorsunuz. Sahabeler hemen şunu sual ettiler Kardeşler Aziz müminler Ya Resulallah Biz o güne erişirsek bize neyi emredersin Allah'ın Resulünün cevabına bakın Çok ilginç ya Subhanallah İsa'nın ashabı gibi olun İsa Aleyhisselam'ın Arkadaşları gibi olun e, İkinci bir soru hemen geliyor Sahabe merak ediyor Ya Resulallah Öyle bir dönemde bize İsa Aleyhisselam'ın arkadaşlarını tavsiye ediyorsun. Niye ki? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hadise devam etmeden, ha bir de diyor o yöneticiler var ya, siz onlara diyor itaat ederseniz, sırat-ı ayrılacaksınız. Onlara itaat etmezseniz sizi diyor katledecekler. Eğer ki onlara hakkı haykırırsanız, sizin dilinizi Kur'an ıslatacak olursa sizi öldürecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte tam burada İsa'nın arkadaşları gibi olun. Sahabeler diyor ki ya Resulallah onlar nasılydı ki? Diyor ki İsa'nın arkadaşları gibi yapın. Onlar dinleri ve değerleri uğrunda testerelerle biçiliyorlardı. Daha da yetmiyor. Bitirilmiş gövdelerin diyor asıyorlardı. Mautun fi sabilillah hayrun <gülüyor> min hayatin fi ma'siyatillah. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi böyle bitiriyor. Diyor ki Mautun fi sabilillah. Bilin ki testereyle doğrandılar ve üstüne üstlük bu şekilde asıldılar. Vallahi bilin ki, mautun fi sabilillah Allah yolunda ölüm hayatun fi maasiyetillah Allah Allah'ın kadaplandığı Masiyet içeren bir hayattan daha hayırlıdır. İsa'nın arkadaşları gibi olun. Subhanallah. Peki şimdi soru kardeşler. Bugünün azığı ya, bugün bununla çıkacağız ya inşallah evlere. Neydi? İsa'nın arkadaşları Ashabı bu essiz teslimiyeti nasıl öğrendiler? Azziyetlerini hissettikleri için. Azziyeti onlara ne hissettirdi kardeşlerim? Allah Subhanahu ve Taala'nın Resulü ile gönderdiği mucizesi. Kardeşlerim Belki çok peygamberlerden örnek verilebilir mümkün. Ama ben inşallah son örneğimi de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den vermek istiyorum. Çünkü Kur'an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en güçlü mucizesidir hiç şüphesiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvetle şereflendiği o günde en güçlü argüman ne? Arap dili Şiir, edebiyat, belagat vesaire vesaire. Mesela Lebid, hicretin Allahu alem 15, 15. senesi veya çok geç bir zaman diliminde iman ediyor. Lebid'in şiirleri altın mürekkeplerle yazılıp asılıyordu Kabe'ye. Meşhur yani şairlik, şiir, edebiyat en güçlü argüman. Ve Allah, Subhanahu ve Taala resulünü onlara meydan okuyacak bir mucizeyle gönderdi. Nedir o? Kur'an-ı Azimuşşan. İşte bakın, aynı o meydan okuyuşu Allah Subhanahu ve Teala dillendirmiş. "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin Getirin. Getirebildiler mi? Hayır. Ama benim gelmek istediğim nokta, aynı diğer peygamberlerde verdiğim örnekte olduğu gibi Allah'ın Resulü birilerinin karşısına çıkıyor. Puta tapıyordu bu insanlar. Mededi bir tahta parçasından bekliyordu bu insanlar. İtaat, kulluk, teslimiyet bunların lügatında yoktu. أَفَرَا اَيْتَ مَنِ اتَّخَذَا اِلَاهَهُ ilah edinmişlerdi onlar çünkü. Peygamber geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Evet dinliyoruz. Allah'ın Resulü Taha'yı okuyor. Hazreti Ömer bile Müslüman oluyor değil mi? Hani ne diyorlardı onun merkebi olur ama Hazreti Ömer olmaz. Olamaz diyorlardı. Ama Taha suresi Hazreti Ömer radıyallahu anhı bitirdi. Öyle bir belagat, öyle bir mucizevi özelliğe sahip Kur'an'ın ayetleri. İşte bu ayetleri dinleyenlerden bir tanesi de kim biliyor musunuz kardeşlerim? İşte bugün bize Osman İbni Ma'zun radıyallahu anh anlatacak. Bir mucizeye acziyeti hissettikten sonra nasıl teslim olunur? Osman radıyallahu an. İbni Ma'zun ilk Müslümanlardandır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayeti celileleri duyduktan sonra hemen teslim olan bir sahabe. Üçgeni hatırlayın. Neydi? Mucize, acziyet, idraki, teslimiyet. Vallahi nasıl ki Musa aleyhisselamın ashabı, İsa aleyhisselamın ashabı Allah'a ve onun peygamberine itaatte essiz bir örneklik sergiledilerse... Vallahi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bunlardan farksızdır. Çoktur bunun örneği. Ama ben sizin için Osman İbni Mağzun'u seçtim. Osman İbni Mağzun, Velid bin Mughire'nin amcasının himayesindedir. İslam'la müşerref olur. Ve Yasar ailesinin işkencesini görür. Bilal radıyallahu anh'ın ehat nidaları onun kulağını tırmalar. Müslüman ama Velid bin Mughire'nin himayesindedir dikkat edin. Varır Velid bin Mughire'ye der ki beni himayenden azlet. Bunu anlatırken teslimiyeti hep böyle siz canlandırın olmaz mı kardeşlerim Allah rızası için? Siz canlandırın zihninizde. Velid bin Mughire der ki Vallahi sen bilirsin Öz amcasıdır Ama bir şartın var Bu Bunu gideceksin Müşriklerin önünde Kabe'de Artık ben Velid bin Mughire'nin himayesi altında değilimi Korkusuzca söyleyeceksin Söyleyebilir misin? Osman bin Mazun diyor ki Benle dalga mı geçiyorsun? Ben kendim talep ettim bunu zaten Ben Ben Allah Subhanahu ve teala'nın peygamber aleyhissalatu vesselam'la gönderdiği mucizeye iman ettim. Acziyetimi hissettim. Ben Allah'tan gayrısının himayesine sığınmam. Gider Kabe'ye, bitmez daha. Kabe'de müşrikler oturur, der ki dinleyin beni. Bugüne kadar ben Velid bin Mughire'nin himayesindeydim, bana bir şey yapmıyordunuz. Allah şahidimdir ki şu an itibariyle Walid bin Muhire beni himaye eden değildir. Beni himaye eden sadece Allah'tır. Ve kenara çekilir oturur. Vallahi ben bunu anlatırken böyle zalim karşısında hakkı söyleyebilmenin ne kadar marifet içeren bir şey olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Vallahi öncelikle kendi nefsime dert çıkarmaya çalışıyorum. Bir düşünün. Tasavvur edin yani. Mekke'nin azılıları, eline geçirdikleri her bir fırsatta Müslümanlara eziyet eden müşriklere karşı, beni artık himaye eden Velid bin Mughire değildir Allah'tır diyor. Çekiliyor kenara. Müşrikler konuşmaya devam ediyor. Lebit, şair, ayaklayarak müşriklerin yanına geliyor. Ayaktayken diyor ki, Allah'tan başka her şey batıldır. Daha iman etmiyor ha. Ama bir vakayı haykırıyor. Şiirleştirmiş yani. Dikkat edin. Lebit diyor ki Allah'tan başka her şey batıldır. Osman İbni Mazun ayağa kalkıyor. Allah bize de böyle ayağa kalkışlar nasip etsin. Subhanallah. Orada konuşuyorlar ya. Osman İbni Mazun'un onların konuşmasıyla hiç alakası yok. Ayağa kalkıyor diyor ki Lebit doğru söyledi. Yani hiç alakası yok. Yani senin onu doğrulamana gerek de yok yani. Osman tekrar oturuyor. Lebit ayakta şiirler, şairliğine şiirleştirdiği beyitlerini devam ederken diyor ki her nimet zail olacaktır. Osman İbni Mazun ayağa kalkıyor. Diyor ki, vallahi az önce doğru söyledin, şimdi ise diyor yalan söylüyorsun. Diyor ki, Allah'ın cennetteki nimetleri asla zahil olmaz. Subhanallah, bir tasavvur edin, rica ediyorum. Himaye edeni yok. Karşısında Mekkeli'nin hazırları duruyor, onu alakadar hiç, hiç ama hiç alakadar etmeyen mevzular konuşuluyor. Yani konuşmanın içerisinde değil Osman. Diyor ki Allah'a kasem ederim ki az önce doğru söyledin şimdi yalan söylüyorsun. Allah'ın cennetteki nimetleri zail olmaz. Lebit diyor ki size diyor bir haller oldu. Size diyor Muhammed bir şeyler öğretmiş. Yani bir cesaret mi geldi nedir? Osman İbni Mazun diyor ki tekrar edeyim istersen. Diyor ki vallahi yalan söylüyorsun. Hala ısrar ediyor subhanallah ben bunu tasavvur ederken güçlük çekiyorum kardeşlerim bugün inanın şu anda yaşadığımız saat ve dakika itibariyle zalimlere zulmedenlere hakkı korkusuzca haykırabilecek yiğitlere ihtiyaç var Allah bizi onlardan eylesin vallahi gücünü aynı o üçgenden alan azziyetini şuna olan acziyetimizi idra idrak ettikten sonra kuşkusuz böyle huşutsuz teslim olabilenlerden eylesin. Çünkü bizim cesaretimizin gizemi itaat anlayışında saklıdır. Evet. Müşriğin birisi tabii bir düşünün yani. Burada oturuyorsunuz size birisi sizden olmayan fikirleri anlatıyor ve tek başına kalkıyor, geliyor Osman İbni Mazun radıyallahu anhın gözüne tam gözüne vuruyor. Osman radıyallahu anh'ın gözü akıyor kardeşlerim. Kör oluyor yani sağ gözü. Tamamen eline geliyor Osman İbni Mazun'un gözü. İşte Velid İbni Mügire hemen başına dikelmiş. Diyor ki benim himayemdeyken bu olmazdı. Hani diyor senin diyor himaye edenin daha güçlüydü. Şimdi vereceğim cevabı ancak ve ancak acziyetini mucizeye idrak etmiş Koşulsuz teslimiyet gösterebilen söyleyebilir. Vallahi bakın. Diyor ki, vallahi şu akan gözüm var ya, sağlam gözüm de Allah uğrunda buna muhtaçtır. Anladınız mı kardeşlerim? Tekrar edeyim mi? Eline aldığı göz var ya akan gözü, sağlam gözünü göstererek diyor ki, Vallahi aha bu sağlam gözüm Allah yolunda bunun gibi olmaya muhtaçtır. Ve inanın benim Rabbim senden daha fazla himaye edendir. Soruyorum kardeşler. Bu sahabe bu gücü nereden alıyor ya? Hı? Vallahi bu meydan okuyuşa aciz olduğundan dolayı alıyor. İşte bize bugün bu acziyetimiz bir şeyler öğretmeli. mucizeye her gün okuyoruz. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayında bu okuyuşları çoğaltıyoruz. Ama gelin kardeşlerim bize aziyetimizi hissettirsin. Vallahi bu aziyet bize neyi beraberinde getirecek? Allah'a ve Resulüne koşulsuz itaatı ve teslimiyeti getirecek. Osman İbni Mazun'un bu duruşu Allah'ın Resulünü çok sevindirir kardeşlerim. Çünkü böyle bir duruş ancak takdir gerektirir. Bugün de zalim karşısında hakkı haykırabilen, hakkın münadisi olabilenleri biz takdir ediyoruz. Allah bizi onlardan olmayı nasip kılsın. Osman İbn-i ölmek üzeredir. Artık sekarat halidir. Allah'ın Resulüne haber verirler. O duruşundan, Himayesini sadece Allah'a adamış olan bir sahabenin bu duruşundan etkilenmiştir Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Osman İbni Mazun'un başın, başına oturur, başını okşar ve şu sözler Allah'ın Resulü'nün ağzından dökülür. Zahabta velem telebbese minhâ bişeyin ya Uthmân. Ey Osman! Allah sana rahmet etsin. Dünyadan çekip gittin ya... Ama ne sen ona iltifat ettin ne de dünya sana iltifat etti. Allahu ekber. Şunu biliyor musunuz? Bir peygamberin kardeşi için, ashabı için böyle bir dua, böyle bir söz söylediğini. Bize de Allah'ın Resulü'nün aynı sözleri söylemesini istiyorsak aynı Osman radıyallahu an gibi bir duruş sergileyebilmek gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Dünyadan çekip gittin, gitmeye de ne sonuna iltifat ettin ne de dünya sana iltifat etti. Bu sahabe gücünü acziyetinin idrakinden alır. Bir kimse ise acziyetinin idrakını ancak mucizeden alır. Bizim önümüzde duran, kendisiyle beslendiğimiz, nefes alıp verdiğimiz Kur'an gelin bize eşsiz, koşulsuz teslim olmayı öğretsin inşallah bu akşam. Olmaz mı kardeşlerim? Olur değil mi inşallah? Denilir ki ya bunlar Allah'ın Resulü'nün sahabeleriydi. O dönem. Çok duyarız değil mi bu argümanları? Ya onlar işte yıldızlardı. Peygamberin yanında büyüdüler. Ondan etkilendiler. Bu sözün iradda mahalli yok. Vallahi yok. Çoklarca örnek vermek mümkün. Ama kendimin beni çok etkilediği için, revize ettiği için yakın zamanda asılan Bangladeşli alim Molla Abdülkadir'den örnek vermek istiyorum. Bakın tüylerim yine diken diken oldu subhanallah. Molla Abdülkadir'in ailesine anlatmış bunu asılmadan önce. Ailesi bunu şehit olduktan sonra paylaşıyor ve biz onlardan öğreniyoruz. Molla Abdülkadir'e sormuşlar. Daha doğrusu Molla Abdülkadir ailesine aynen şunu söylüyor. Suçum Allah'tan başkasına kulluk etmemektir. Bakın bunu niye anlatıyorum? O Molla da bu Kur'an'a inanıyordu. Ama teslimiyet ya bugünkü azığımız. Bakınız. Diyor ki suçunu mu bilmek istiyorsunuz? İki nokta üst üste. Bana... Benden Allah'tan başkasına kulluk etmemi istediler. Benim tek suçum Allah'tan başkasına hasretmemekti kulluğu. Bana geldiler dediler ki Allah'tan başkasına kulluk et. Ailesinin ifadesidir. Molla Abdülkadir'in ağzından sadece şu söz çıkar. Öyleyse beni asın. Allahu akbar. Ziyadesi yoktur. Ha var da yok da ailesi kaldırdı çekti bilmiyoruz. Ama Molla Abdülkadir'den Allah'tan başkasına hasretmesini istedikleri zaman kulluğu vallahi sadeli su söz çıkar. Beni asın. Şimdi soruyorum size kardeşlerim. İlk önce kendi nefsime her zaman olduğu gibi. Sonra size soruyorum. Bu mübarek, bu şehit, bu kardeşimiz bu teslimiyet anlayışını nereden alıyor ya? Vallahi Allah azza ve Celle'nin gönderdiği mucizeye olan acziyetinden alıyor. Kur'an ne demiştik geçen hafta? Sadece dilimizi ıslatmasın. Kur'an neyimizi ıslatsın? Hayatımızı ıslatsın. Bir tasavvur edin size Allah'tan başkasına kulluk etmenizi, hasretmenizi isteyecekler. Ağzınızdan sadece beni asın çıkacak. Allah subhanahu ve teala o mübareklerin şehitliğini kabul etsin. Allah bizlere de hayırlı ölümler nasip etsin kardeşlerim. İşte bu ayeti kerimede de Allah subhanahu ve teala eğer ki kudumuz Muhammed'e indirdiklerimizden şüpheniz varsa getirin. Etrafınızdakileri toplayın yine getiremezsiniz. Ve ayet Allah subhanahu ve teala'nın getiremeyenler ama hala Muhammed aleyhissalatu vesselamın getirdiklerini inkar edenlere ...hazırlanan cehennem azabını anlatmakla birlikte ayet-i kerimeydi. Allah subhanehu ve teala bitiriyor. Ben bugün bu ayet-i kerimeden çıkaracağımız dersin bu olduğuna inandığım için... ...acizane kardeşlerim teslimiyeti ve mucizenin bize teslimiyet anlayışını öğretmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Allah subhanehu ve teala bana söylediklerimle, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip olmaya sarkılsın. Allah subhanahu wa taala hepimize rahmet etsin. Rahmetiyle muamele muameleylesin inşallah. Gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.